Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 38. Bölüm Müşriklere Son Çağrı Mekke'nin fethiyle şehrin ve Kabe'nin idaresi Müslümanların eline geçmiş ve birçok müşrik Arap kabilesi İslam'a girmiş olmakla birlikte putperest inançlarını devam ettirenler hala mevcuttu. Bu müşrik kabilelerin bir kısmı Müslümanların müttefikiydi. Mekke'nin fethinden sonra Hazreti Peygamber, hicretin birinci yılından itibaren iyi münasebetler kurduğu Medine'ye komşu Damre, Gıfar, Cüheyne ve Eşya'dan başka Huza ve Müdliç gibi müşrik kabilelerle hac ve umre amacıyla Kabe'yi ziyarete gelenlere engel olunmayacağına ve haram aylarda kimsenin korku içinde bulunmayacağına dair antlaşmalar yapmıştı. Tebük seferinden döndükten sonra Mekke'de hala müşriklerin bulunacağını ve bazılarının adetleri olduğu üzere çıplak bir şekilde Kabe'yi tavaf edeceğini bildiğinden bu yıl içinde farz olan hacca bizzat gitmeye gönlü razı olmadı. Hazreti Ebubekir'i emiri hac tayin ederek 300 kadar sahabeyle birlikte Mekke'ye gönderdi. Ardından müşriklerin genel konumu ve onlarla Hazreti Peygamber arasındaki antlaşmalar hakkında Tevbe suresinin ilk 28 ayeti nazil oldu. Resul-i Ekrem bu ayetlerin hükümlerini tebliğ için, antlaşmalar üzerinde başkan veya ailesinden birinin söz sahibi olabileceği şeklindeki yaygın Arap geleneğine uyarak Hazreti Ali'yi görevlendirdi. Ali, Mekke'ye gitmekte olan Ebu Bekir'e yolda ulaşıp durumu anlattı ve kendisine emir-i hac olarak vazifeye devam edeceğini bildirdi. Hazreti Ali, 10 zilhicce yani bayramın birinci günü Mina'da toplananlara, Tevbe suresinin müşriklere ihtar mahiyetindeki ilk ayetlerini okudu ve şu hususları açıkladı. Kafirler ebedi kurtuluşa eremeyecek ve cennete giremeyecektir. Bu yıldan sonra müşrikler hacc edemeyecek ve mescidi harama yaklaşamayacaktır. Kimse Kabe'yi çıplak tavaf edemeyecektir. Hazreti Peygamberle antlaşmaları bulunanlar, antlaşmanın süresi nihayete erinceye kadar haklarını kullanabilecekler, daha sonra, Müslüman olmadıkları takdirde, can güvenlikleri kalkacaktır. Bu bildiri etkisini göstermiş, orada bulunan müşriklerin, bir kısmı itiraz etmişse de, ardından, Kureyş bile Müslüman oldu diyerek, dört ay beklemeye gerek duymaksızın, hemen hepsi Müslüman olmuştur. Böylece Arap Yarımadası'ndaki putperestlik ortadan kaldırılmış. Kâbe, Hz. İbrahim ile İsmail'in kurduğu esasa uygun olarak, yalnızca tevhid inancına sahip müminlere tahsis edilmiş oldu. Aynı surenin 29. ayetiyle de, başta ehli kitap olmak üzere diğer din mensuplarına, cizye ödemeleri şartıyla can ve mal güvencesi sağlanması ve kendi dinlerinde kalma hürriyeti verilmesi şeklindeki temel İslami anlayış uygulamaya konulmuştur.